Selefiler ve Tasavukçuların Görüşleri isimli kitabın tabiri caizse münakaşası Ali Hoşafçı'ya verilen reddiyeleri okumaya devam ediyoruz inşallah. Ee, az önce okuduğumuz bahiste, az önce okuduğumuz konuda müminleri müşriklere kıyas etme şüphesi vardı. Şimdi de veya şirki rububiyete has zannetmesi şimdi de kafirler hakkında inan ayetleri Müslümanlara tatbik etme şüphesi Müslümanlar hakkında e, kafirler hakkında inan ayetleri Müslümanlara tatbik etme şüphesi başlığıyla konumuza devam edeceğiz Ali Oşafçı 288'de sayfa 288'de şöyle diyor siz yani Selefiler, kafirler hakkında inen ayetleri ve hükümleri Müslümanlara yorumluyorsunuz. Hoşafçının bu sözü, hak sözle batıl bir anlam kastetmenin ta kendisidir. Hoşafçının bu sözü, hak sözle batıl bir anlam kastetmenin ta kendisidir. Aslında bu söz, Ali radıyallahu anha aittir. Yani kendisiyle batılın kastedildiği hak söz. Hani çıktılar dediler ya bu hariciler. Dediler ki hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. O da dedi ki kendisiyle batılın kastedildiği hak bir söz dedi. Aynı bugün de hani bazı fırkalar çıkıyorlar herkes gibisi mesela ismini Hizbullah koyuyor ancak içini batılın doldurduğu maalesef batılın doldurduğu e, hak bir kavram bu yani Allah'ın Allah askeri Allah'ın taraftarı manasında e, ondan sonra mesela bugün birileri yine çıkıyor ya Allah Bismillahirrahmanirrahim diyor. bu sözlere bakıyorsun bunlar bu terimler e, İslami şere'i terimlerdir ancak bunu kullanan fırka hiç de hak üzerinde olmayan bir fırka ırkçılığa çağıran bir fırka. Dolayısıyla aynen bu sözümüzde de Ali radıyallahu anh bu sözünü bana hatırlattı. O da onun şu sözü siz diyor selefileri kastederek kafirler hakkında inen ayetleri ve hükümleri Müslümanlara yorumluyorsunuz. Gerçekten birçok yerde karşımıza ilk çıkan tepki bu oluyor. Yani bazılarını mesela bakıyorsunuz ki yaptığı tutum yaptığı tutumda hata görüyorsunuz. Allah ve Rasulü'nün Aişe emri karşısında teslim olması gereken bir kimse teslim olması gereken bir kimse ne yapıyor? Pazarlık yapıyor, mücadele ediyor, itiraz ediyor. Bu sefer ona hasta hastalığını hatırlattığınız zaman, bu yapılan yanlıştır dediğiniz zaman hemen diyor ki okuduğunuz ayet karşısında bu diyor bu ayet münafıklarla ilgili indi. Sizin için bize okuyorsunuz bu ayetleri. Mesela bunlarla çok karşılaşıyoruz. Ee, birileri vardı. Ben dedim ki Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresi 19. ayette şöyle buyuruyor. Fe in tenaza'tum fi şey'in farudduhu ila Allahi rasul İn kuntum tu'minun billahi ve'l-yevmil bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman bunu Allah ve Resulüne götürün. Eğer e, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Ancak bunu söylediğimiz halde bundan kaçındılar Kur'an ve sünnete değil falanın ve filanın görüşüne müracaat etmek istediler. E, çünkü ben de onlara o zaman Nur suresinin ee, son yani son e, ayetlerinde olacak bakmam lazım şu an orada diyor ya onları Allah ve Rasulünün hükmüne davet ettiğin zaman hemen senden uzaklaştıklarını görürsün niçin yoksa Allah ve Rasulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar eğer hak kendilerinden yana olsaydı hemen geldiklerini görürdün Müminlerin sözü, sözü odur ki Allah ve Resulünün hükmüne davet edildikleri zaman işittik ve itaat ettik derler. Tabi ben bu ayetleri okuyunca dediler ki e, dediler ki bunlar münafıklarla ilgili ayetlerdir. Sen niçin bunları bize okuyorsun? Allah'a var. E ben dedim ki o zaman sizde mümince davranın. Müminler ne yapması gerekiyorsa işittik ve itaat ettik deyiniz. Bu anlamda aynı sözün Aynı sözün Ali Hoşafçı'nın da aynı sözü söylediğini 288'de siz kafirler hakkında inen ayetleri ve hükümleri Müslümanlara yorumluyorsunuz. Hoşafçı'nın bu sözü hak sözle batıl bir anlam kastetmenin ta kendisidir. Bu söz kafirlerin bazı amellerini inanç ve uygulama olarak onların yaptığı şekilde yapmadığı halde bu itikat ve uygulamayla ilgili ayetleri Müslümanlar üzerine tatbik ederek onları tekfir eden hariciler hakkında seleften bazılarından nakledilmiştir. Aynı benim demin ifade ettiğim Halil Radiyallahu'nun söylediği söz diye. Koşafçı ise bu sözle müşriklerin inanç ve amelleriyle ilgili ayetlerin aynı inançlara sahip olarak aynı amelleri yapan başkalarına kendilerine Müslüman adını verdikleri için uygulanamayacağını, bu ayetlerin sadece Ebu Cehil, Ebu Leheb ve benzerleri gibi geçmişte kalmış müşrikler için geçerli olduğunu ima etmektedir. Az önce yukarıda söylediğimiz yani seleften bununla ilgili nakiller var biliyorsunuz. Onlar da haricilerin yaptığı şöyle bir şey vardı. Demin Ali Radıyallahu anh'ın onlarla ilgili kendisiyle batılın kastedildiği hak bir söz dediği e, hakimiyet ancak Allah'ındır ayeti karşısında. Veyahut haricilerin yaptığı e, şey buydu yani onlar müşriklerle ilgili, münafıklarla ilgili ayetleri kullanıp bu, bununla ashabın kanını helal saydılar ve ashaba karşı e, savaştılar ve böylelikle onları tekfir ettiler. Dolayısıyla aynı hoşafçının dediğini ashab e, söylüyor, selefimiz söylüyor ve diyor ki onlar yani hariciler hariciler müşriklerle ilgili, münafıklarla ilgili ayetleri bize karşı kullandılar. O yüzden biz selefi menhecden bahsederken diyoruz ki اَخْذُ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ عَلَى فَهْمِ اَصْحَابُ Umme." Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamak diyoruz. Niçin? Çünkü bütün ba batıl fırkalarda, bütün dalalet fırkalarında Kur'an var, sünnet var. Hepsinin elinde Kur'an var. Hepsinin elinde e kendilerine göre hüccet var. Ancak fehmi kendi fehmi. Fehmi şeyhinin e fehmi. Fehmi efendim cemaatinin Fehmi neyse yani onlar nasıl Anlamışsa öyle anlıyor Yani demin mesela Kardeşler yazdılar odaya Yani e, e, bir Kur'an okudu ve bizi rahatlattı Ancak maalesef bugün Müslümanlar bile Kur'an ve sünneti Anlama noktasında sıkıntı Çekebiliyorlar Dolayısıyla burada Burada e, Selefin Fehminin çok önemli olduğunu daha iyi anlamaktayız. Çünkü bizzat ashab henüz hayattayken fitnelerin zuhur edil etmesi ve binlerce ashabın şehit edilmesi de maalesef Kur'an ve sünneti kendi anlayışına göre tevil etmenin bir sonucudur. Sanki yani Huşafçı diyor ki bu ayetler diyor kafirlerle ilgilidir. Ebu cehille, bu leheble ve benzeri gibilerle alakalıdır. Yani siz diyor bu ayetleri nasıl diyor Müslümanlara tatbik ediyorsunuz veya Müslümanlara yorumluyorsunuz. Sanki onların inanç ve amellerini anlatan ve onların bu inanç ve ameller sebebiyle müşrik olduklarını beyan eden bu ayetler sadece o müşriklerin şahıslarına aittir. Yani bu ayetler Aynı fiilleri, aynı inanışlarla İrtikap eden diğerleri için Hüccet olarak kullanılamaz Yani Müslüman anne babadan doğan herkese Kimliklerinde Müslüman yazdığı için Allah'ın kitabında şirk olarak sayılan Her şeyi yapmak mübahtır Zira bu ayetler Onları değil sadece kureş müşriklerini ilgilendirmektedir bize de aynı küfür ve şirki işleyenleri kendilerine Müslüman diyorlar diye müşrikler hakkında inen bu ayetlerle nehyetmeye kalkmak düşmez. Halbuki Kur'an ayetlerinde itibar edilecek esas şey ittifakla sebebin hususiyeti değil hükmü beyan eden lafzın aynı sebebi taşıyan herkese ve her şeye olan umumiyetidir. Alimler arasında Yahudilerin, Hristiyanların veya müşriklerin yaptığı bazı işleri yasaklayan ayetlerin Müslümanları da kapsadığı, onlar hakkında küfür ve şirk olarak nitelenen her inanç ve amelin Müslümanlar hakkında da aynı şeyi ifade edeceği konusunda görüş ayrılığı yoktur. Yani ilim ilim ehli arasında Yahudi ve Hristiyanları veya müşriklerin yaptığı bazı işleri veya onla, e, bazı işleri yasaklayan ayetlerin Müslümanları da kapsadığı, yani onlara yasak olarak, onlara yasak getiren ayetlerin aslında Müslümanları da kapsadığı, onlar hakkında küfür ve şirk olarak nitelenen her inanç ve amelin Müslümanlar hakkında da aynı şeyi ifade edeceği konusunda görüş ayrılığı, yoktur. Yani mesela çıkıp şunu diyemeyiz. İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaba min dunillahi ve'l mesih ibnu meryem. Yani onlar e, ruhvanlarını ruhbanlarını e, ve yani ruhbanlarını din adamlarını ahbarahum ahbarları ve ruhbanahum rahipleri yani Yahudi din adamları ve Hristiyan din adamları bunlar rabbene zildir Allah'tan başka ve Meryem oğlu Mesih. I. burada bizim anlayacağımız ee, Müslümanlar da Allah'tan başkasını yani rab edinmesin. Onların helal dediğini helal, haram dediğini haram kabul etmesin. Yani burada da Müslümanları kapsayan bir ayettir. Yani onlara özelde onlara söylüyor ancak aynı hataya Müslümanların da düşebileceği unutulmamalıdır. Hoşafçı'nın gayrı meşru tevessülden Hoşafçı'nın gayrı meşru tevessülden istigaseye geçiş yapma istigaseye geçiş yapması ve ölülere yalvarıp onlardan medet istemeyi meşrulaştırma gayreti. Sayfa 40'ta Allah dostu evliya olarak bilinen insanların kabirlerinden. Bu hoşafçının sözü sayfa 40'ta diyor ki Allah dostu Evliya olarak bilinen insanların kabirlerinden bana çocuk ver, ev ve iş ver, eş ver şeklinde istekte bulunmak, kabirlere çaput bağlamak, kurban kesmek elbette sakıncalı ve yanlıştır. Asli takdirde böyle tutumlar insanı şirke götürür diyen hoşafçı yine sayfa 185'te bana çocuk ver, evlendir, iş ver diye bizzat ölüden istenmez. Diyerek böyle yapmanın yanlış ve hatta insanı şirke düşürebileceğini söylemektedir. Eğer bu dediği yerde dursa ve çabası sadece zat ile tevessülün meşru olduğunu ispatlamaya çalışmaktan ibaret kalsaydı, konuş şirk ve küfür meselelerine gelmezdi. Yani böyle yapan bir kimse şirke düşebilir diyen hoşafçı, burada durup sadece zat ile tevessülün meşru olduğunu ispatlamaya çalışsaydı, yine o zaman biz şirki ve küfrü belki de konuşma ihtiyacı duymazdık. Ancak görülecek ki hoşafçının gayreti zat ile tevessülün caiz olduğunu ispatlamaya çalışmakla kalmamış. Ölülere yalvarmayı Medet istemeyi Hatta eş Ve şifa istemeyi Masum göstermek için Olmayacak Tevil yolları aramaktadır Ayrıca Az önce aktardığımız sözlerin Hoşapçının gerçek Kanaati olmadığını düşünüyoruz Yani demin söylediğimiz Hani diyor ya sayfa 40'ta ve sayfa 185'te kim diyor herhangi bir evliyadan veya herhangi bir nebinin kabrine gidip de bana çocuk ver, eş ver, iş ver derse ve bu çaputlara ağaç bağlar, kurban keserse bu kişinin e, şirke düşeceğinden korkulur, bu tutum onu şirke götürür. Bu o bizzat sözüdür. Ve diyoruz ki bu hoşapçının gerçek kanaati değildir. O bu sözlerle Allah'ın yarattığı fıtrat üzerinde kalmış okuyucuları açık şirke davet etmeden evvel mukaddime yaparak ürkütüp kaçırmama gayretindendir. Yani o bunları söylemekle biraz çünkü bu söylediğine bağlı kalmayacak maalesef biraz daha şirki meşrulaştıracak veyahut tevessülü meşrulaştıracak ifadeler kullanacak özellikle şirk konusunda dolayısıyla e, şu söz, söylediğimiz sözlerde gerçekten samimi olsaydı belki bu kadar uzun veya bu kadar e, kapsamlı bir reddiyeye ihtiyaç kalmayacaktı. Eğer hoşapçı gerçekten ölülerden çocuk vermelerini evlendirmelerini iş vermelerini istemenin yanlış ve hata olduğuna hatta insanı şirke düşürdüğüne inanıyor olsaydı, tek günahları, ölülerden bir şey istemeyin, sadece Allah'tan isteyin diyen selefilere hem de istiralar atarak reddiye yazmaya kalkmazdı. Dikkat ediniz, en basit ıspat budur. Bir, en çok bunları yapan, yani bu istihase konusunda veya efendim bu tevessül konusunda hata yapan bu, bu çevreler yani kendi çevreleridir kendileri de bu çevrelerin temsilcileriler eğer gerçekten az önceki sözünde samimi olsaydı hoşafçı hani ölülerden çocuk vermelerini istemek eğer şirk diyor veya evlendirmelerini istemek, iş istemek vesaire şeyler istemek şirk olduğuna bizzat kendisi inanıyorsa inancı buysa o halde niçin Sadece Allah'tan isteyiniz diyen selefilere reddiye yazmıştır. Ölülerden istemeyin, bu küfür ve şirktir. Sadece Allah'tan isteyin diyen selefilerin hatası, hoşafçı için kabirlerden bana çocuk ver, iş ver şeklinde istekte bulunup, kabirlere çaput bağlayan ve kurban kesenlerin hatalarından daha büyük ve daha tehlikeli olmalı ki, oklarını bunu yapanlara değil buna mani olmaya çalışanlara yönlendirmektedir. Yani eğer gerçekten az önceki sözlerde e, Ali Hoşafçı samimi olsaydı niçin bizlere reddiye yazsın? Yani niçin selefilere reddiye yazıyor? O bunu yapacağına kabirlerden gidip çocuk isteyen eş isteyen iş isteyen ev isteyen kimselerden, kimselere yaptıklarının batıllığıyla ilgili kitaplar yazabilirdi. Niçin reddiye yazıyor? Hatırlayınız, biz e, te, istihase, tevessül ve teberrük konusunu bizzat selefiler ve tasavvufçuların görüşleri diye yazdığı reddiye var. Ali Oşafçı'nın madem sen de bunları işit görüyorsun, madem sen de bunları işit görüyorsun, o halde vaktini Selefilere iftira atmak, hatta yalan katarak ve onlara reddiye vermek yerine niçin bu işi yapanlara sadece Allah'a kulluk ediniz, sadece Allah'tan isteyiniz, sadece Allah'a sığınınız demen gerekmiyor muydu? Yahut sadece Allah'tan isteyiniz diyen selefilerle bu mücadele niçin? Oysa, hoşafçının veya avanesinin sakıncalı ve yanlış gördükleri, hatta insanı şirke düşüreceğini söyledikleri, ölülerden istemeyle alakalı, bunun yanlış ve sakıncalı ve hatta şirk olduğunu anlatan bir kitapçık veya makale yazıp yayınladıklarını ne biz ne de başkaları görmemiştir. Hoşafçı yaşadığı ülkenin her köşesinde, hatta her köy ve kasabasında Allah'ın dışında yalvarılan ev, er, iş, eş ve şifa istenilen adaklar adanıp kurbanlar kesilen dilekler tutulup çaputlar bağlanan türbelerden bu türbelerin bu amelleri yapan bu ülkenin insanlarıyla hınca hınç olduğundan habersiz midir dersiniz. Böyle olduğu halde kılını kıpırdatıp bunlara sesini çıkarmayan hoşafçı oklarını bunların sakıncalı ve yanlış olduğunu, insanı şirke ve küfre düşüreceğini anlatmaya çalışan selefilere yönlendirmekte sonra da bunları kendisinin de yanlış gördüğüne inanmamızı beklemektedir. Yani ülkenin her tarafı e, sağa sola çaput bağlayan o, e, oradan buradan medet uman, Allah'tan başkasına sığınan, istihase, tevessül ve teberrük konularında selefin menhecini terk etmiş kimselerle doluyken o bütün bunları bırakıp oklarını e, selefin menhecinde gitme gayretinde olan selefilere yönlendirmiş ve bununla beraber aslında ben de bunları yanlış buluyorum demesini kabul etmemizi beklememelidir. Ölülerden istenmeyeceğini söyleyen hoşafçının bununla ne kastettiğini sırasıyla anlatalım. Ölülerden istenmeyeceğini söyleyen hoşafçının aslında ne kastettiğini sırasıyla anlatalım. ölüden direk istenmez. Bu sakıncalı ve yanlıştır. Hatta insanı şirke düşürebilir. Diyen hoşafçı, sayfa 45'te, doğru isteme şeklinin, Allah'ım, peygamberlerin veya bu mezarda yatan dostunun hatırına, bize yardım et, şeklinde olacağını ifade etmektedir. Bu bize göre, sahih sünnette, ...ve selefin uygulamasında olmayan... gayri meşru bir isteme şeklidir... ...ve dolayısıyla bidattır. Bu bize göre... ...sahih sünnette... ...selefin uygulamasında olmayan... gayri meşru bir isteme şeklidir... ...ve dolayısıyla bidattır. Ancak... ...burada kalmak şartıyla... ...insanı şirke sokacak bir şey... ...değildir. Eğer burada kalırsa... ...yani bir kimse... Sadece lafız itibariyle bu şekilde isterse, daha önce de derste bunu açıkladık. Allah'ım falanca nebinin veya şu mezarda yatan dostunun hatırına e, lafzı ile sünnette yeri olmadığı için, Kur'an ve sünnette delili olmadığı için bunun bir bidat olduğuna inanırız. Ancak burada kalınacaksa. Ve bu bunu şirk olarak adetmiyoruz. Yine Hoşakçı sayfa 40'ta kabirdeki kabirdeki peygamberimizden veya bir Allah dostunun ruhundan bizim için Allah'a dua etmesini istemektir. Kabirdeki peygamberimizden veya bir Allah dostunun ruhundan bizim için Allah'a dua etmesini istemektir diyerek kendisine göre doğru olan Başka bir isteme şeklinden bahsetmekte sayfa 185'te ölünün ruhundan bizim için Allah'a dua etmesi istenir diyerek bu sözünü pekiştirmektedir. Allah-u Ekber sayfa 185'te ölünün ruhundan bizim için Allah'a dua etmesi istenir diyerek bu sözünü pekiştirmektedir. Bir sayfa 40'ta kullanmış, bir de sayfa 185. Sayfa 40'ta ne demişti? Kabirdeki Nebimizin veya bir Allah dostunun ruhundan bizim için Allah'a dua etmesini istemektir. Yani bu söz ölünün senin her sözünü işitebileceği itikadı üzerine kabre gidip duyacağı bir mesafeden, duyabileceği bir ses tonu ve anlayabileceği bir dille, ey falanca, Allah'a dua et de bana yardım etsin demektir. Yani o şafçı diyor ki, yani belli bir, yani bir beşerin işitebileceği bir mesafeye, beşerin işiteceği bir mesafede, ee, durup, kabre yaklaşıp, onun ruhunun seni işittiğinin düşüncesiyle buna inanarak o kişiye ey falanca Allah'a dua et de bana yardım etsin demektir. Niçin? Çünkü o az önce sayfa numaralarını verdiğimiz kitabında e, ifade ediyor. Diyor ki ölünün ruhundan kişi kendisi için dua isteyebilir. Nasıl isteyecek onu? Ey falanca Allah'a dua et bana yardım etsin veyahut Allah'a dua et benim şu işimi görsün Allah'tan benim için şunu iste gibi bir takım şeyler söylemesidir. Ehl-i sünnet alimlerinin bazıları böyle bir isteğin şirk olduğuna cezmetmeden bid'at ve haram olan bir isteme şekli olduğunu söyleseler de özellikle uzak mesafelerden veya yakından kısık bir sesle onlarca ve yüzlerce kişi tarafından aynı anda ve farklı dillerle yapılıyorsa barındırdığı diğer batıl itikadlarla beraber bunun da şirk olacağını söyleyebiliriz. Dikkat ediniz buraya. Ehli sünnet alimlerinin bazıları böyle bir isteğin şirk olduğuna cezmetmeden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 her halukarda duymak, biriyle meşguliyetin diğeriyle meşgul olmasına mani olmadan herkese ve her dile aynı anda icabet edebilmek gibi Allah'a has olan itikatlar beslemek şüphesiz küfür ve şirktir. Gerçekten böyle bir akideye ne diyebiliriz ki? Yani düşünebiliyor musunuz? Yani kişi beşerken yani yeryüzünün en hayırlı insanı ya da en yani Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem bile mesela belki tabi Allah azze ve celle enbiyaya mucizeler verir. Onlar ayrı bir şey de. Yani en salih kimse bile bir anda onlarca yüzlerce kişiyi dinleyemez. Dolayısıyla adam öldüğü zaman yani bunların evliya diye ad ettikleri kimseleri kastediyorum. Öldüğü zaman beşeri hususiyetleri barındırıyor üzerinde. Ölüp devnedik, edildikten sonra Subhanallah bu adama bir bakıyorsunuz ki bir takım ulu e, uluvi e, hususiyetler ona yüklenilmiş. Yani bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir akidedir? Yani demin dedik ki Rububiyette şirk koşulmuyor dedik. Hani onlara sorarsan yeri ve göğü kim yarattı diye Allah derler. Ancak burada Rububiyet e, tevhidini Tevhidinin ne olduğunu, rububiyet tevhidinin ne olduğuna bakacak olursak, ee, Yüce Rabbimizin fiilleriyle birlenmesi rububiyet tevhididir. Dolayısıyla demin müşriklerin durumunu izah ederken, onların bu konuda itikatlerinin olduğunu ve yeri göğü yaratanın Allah olduğunu, öldürenin diriltenin, güneşi doğru batıranın, efendim has, e, şifa verenin, rızıklandıranın, Allah olduğunun inandığı e, olduğuna inandıklarını ifade etmiştik. Yani ayetler bunu böylece haber vermektedir. Uluhiyet tevhididir. Bu da kulun kendi fiilleriyle Rabbimizi birlemesidir. Kulun kendi fiilleriyle yüce Rabbimizi birlemesidir. Yani işte bu bahsi geçen efendim e, dua etmesi sığınması, kurban kesmesi vesaire yani kulun kendi fiilleri Rabbimizi e birlenmesi ancak biz diyebiliyor muyuz ki yani rububiyette e, yüce Rabbimiz kendi fiillerinde birleniyor şimdi eğer o kabirdeki kimsenin duasını işittiğine inanıyorsa ki o kişi kendisine eğer direkt ondan istemiyorsa bile hani Allah'a dua et de bana şunu versin veya bana yardım etsin diyorsa bir kimse Subhanallah. Bütün yani Semi ve basir olan yani işiten ve gören Allah subhanahu ve Taala'dır. Onun işitmesi ve görmesi yüce şanına yakışır bir şekildedir. Mükemmeldir. Eksiksizdir. O da aynı şekilde eğer o kabirdekinin kendisine işittiğine inanıyorsa ve hatta aynı anda onlarca, binlerce veya yüzlerce kişinin eee kişiyi işittiğine inanıyorsa bu nasıl bir akidedir? Bu rububiyette de aslında Allah'a eş koşmak değil midir? Dolayısıyla rububiyet tevhidini de bozmak değil midir? Çünkü Allah Azza ve Celle Semih'dir. O diyor ki e, bu da Semih'dir. Bu da Semih'dir diyor. O beni işitiyor diyor. E sen dua ediyorsun mesela e, Türkiye'deki Türkiye'deki bazı puthaneler özellikle belli günlerde, bu puthanelerden kastım bu tip kabirlerdir. Ee, belli günlerde hınca hınç dolmaktadır. Hınca hınç dolmaktadır. Böyle özellikle subhanallah Kur'an ayı olan Ramazan ayında yani bu tip e, şirklerden ve Allah'tan başkasına yönelmekten karanlıktan aydınlığa çağıran, sapıklıktan hidayete çağıran Kur'an'ın ayı olan Ramazan ayında bu sapıklıklar gayriyeten hortluyor, neymiş işte oruç baba türbesi, yok bilmem ne türbesi, şu bu diyerek bu insanların buralara rağbet ettiğini görmektesiniz. Ve az önce ifade edildiği gibi, yani kimine göre şirktir, kimine göre bu efendime söyleyeyim bid'attır, ancak bu yoğun olan bir şeyle bu bellidir ki, bu bir şirk halidir. Eğer özellikle, yani ondan istemiyor da neymiş Allah'a dua et, iyi de o artık öldü gitti. Onun ameli kesildi. Artık sen ona dua edeceksin. Sen ondan dua istemeyeceksin. Sen o ölmüş kimseye dua etmen gerekirken bir de gelmiş ondan dua mı istiyorsun? Eğer onun duaya ihtiyacı olmasaydı sen onun cenaze namazını kılmakla mükellef olmazdın. Çünkü cenaze namazı duadır. Cenaze namazı duadır. Dolayısıyla sen ona dua ediyorsun. ölmesi Ölmesiyle beraber başlıyorsun ona dua etmeye. Nasıl olur ki sen onu kabre koyduktan sonra ondan dua istersin veya Allah'a dua et de benim şu işime, şu işimi çözsün veya şuna karşılık versin dersin. Bu gerçekten büyük bir sapıklıktır. Dolayısıyla az önce hoşafçının söylediği sözleri nasıl samimi bulabiliriz? Nasıl diyebiliriz? Ha gerçekten o da bu işi görmektedir. Yani hoşafçıya göre, hoşafçıya göre yani neredeyse bunlar bunlar öyle, öyle bir akideleri var ki Allah hidayet etsin. Şimdi bir tane taş getirin, bir tane taş getirin, önüne geçin, dua edin, der ki ne sen şirk koşuyorsun. Yani sorduğunuz zaman dersin, size der ki ne sen şirk koşuyorsun. Ama inanın, onun üstadının resmini çizin onun üstüne, onun şeyhinin resmini çizin, yine karşısına geçin, dua edin, bu sefer bunun karşısında susacaktır. Ne dersiniz? Aynı taşın karşısındasınız halbuki. Susacaktır. Tehbil edecektir. Veya ona başka bir cevap. Hani demin böyle açık bir ifadeyle, kesin bir dille şirk dediği hususu, diyorum ya onun üstadının resmini üzerine koyu verin. orada bir şöyle durduğunu görürsünüz. Belki size biraz usul edep öğretir nasıl yaklaşacaksınız falan diye ama, yine neticede bunların hakidesi, subhanallah, bu şekilde ee, sıkıntı içerisindedir ve yazdığı reddiye ile de bunu ortaya koymaktadır. Burada da durmayan hoşafçının birinci değil ikinci sureti kastettiğini, ayrıca ölülerden istemenin, onlardan dua istemeyle sınırlı olmayıp, medet yardım istemenin de şirk o olmayacağını. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Hoşapçı burada durmuyor. O diyor ki ölülerden istemekten kasıt, onlardan sadece dua etmekle sınırlı değil. Hani demin sayfa 40'ta ve e, 80, 185'te demişti ki şirk olursa ondan istersen direkt. E, sonra Kendisine göre meşru olanın onlardan dua isteyebileceğiydi, dua isteyeceğiydi ancak bu sefer geldi, geldiği nokta şu oldu ve o diyor ki e, bununla sınırlı değil, bununla sınırlı değil, e, onlardan aynı zamanda medet, yardım istemenin şirk olmayacağını ifade ediyor kitabının 208 sayfa 280'de. Ne demiş orada? Şöyle diyor. Medet ya Resulullah medet ya mürşidim diyen bir insana nasıl kafir dersiniz. Sözünden rahatça anlamaktayız. Yani medet ya Resulullah medet ya mürşidim diyen herkes bu imdat dileklerini hem sadece kabirin yanında içindekinin duyacağı bir ses ve anlayacağı bir dille sıraya geçip teker teker yapmıyorlar. Hem de medet ya Resulullah Aleyhissalatu vesselam medet ya mürşidim demek medetin ne anlama geldiğini bilen akıl sahibi herkesin anlayabileceği gibi bana dua et ey Allah'ın resulü Aleyhissalatu vesselam bana dua et ey mürşidim anlamlarına gelmez yani medet demek bana dua et demek değildir yani medet ya Resulullah Aleyhissalatu vesselam medet ey mürşidim demek imdat beni kurtar yetiş bu zor durumda, bu sıkıntımda bana yardım et. Ey Allah'ın Resulü, ey şeyhim demektir. Oysa yalvarıp dua ettiği zaman darda kalmışa icabet edip onun sıkıntısını giderecek kimdir? Allah'la beraber başka ilahlar mı var? nem suresi 68'de Rabbimizin Sorduğu gibi soruyoruz. Ve ben burada Orhan Kuru Güllü hocamıza şunu hatırlatayım. Hani hepsi beraber istiyorlar. Bunlar medet demek için de kabre gelmiyorlar ki. Nerede başları derde girse orada medet diyorlar. Birisi Boğaziçi köprüsünde medet diyor. Birisi Uludağ'da medet diyor. Birisi efendim bilmem neredeki kıyılarda diyor. Bir başkası bilmem ee, hangi evde diyor yani bunlar nerede böyle Allah'a sığınılması gereken bir hal varsa bunu yapıyorlar Allah muhafaza ve bu gerçekten e, çok sapık bir akidedir çok tehlikeli bir duruştur yani burada aslında bunları ifade ederken onun, e, onun aslında burada ee, bu sözünde samimi o olmadığını ifade etmeye çalıştığımızdan bunu söylüyoruz. Görmekteyiz. hoşapçının bu inancını sayfa 268'deki darda kalan bir tarikat ehlinin Allah'tan Peygamber ve velilerin ruhu ruhaniyetinden yardım imdat istemesidir sözleriyle istigasaya yaptığı tanımdan anlamaktayız dikkat ediniz hoşafçının bu inancını sayfa 268'deki öyle diyor sayfa 268'de darda kalan bir tarikat ehlinin darda kalan bir tarikat ehlinin yani bir müslüman değil bir mümin bir efendime söyleyeyim bir muvahhid değil darda kalan bir tarikat ehlinin Allah'tan Peygamber ve velilerin ruhaniyetinden yardım istemesidir sözleriyle istigaseye yaptığı tanımdan anlamaktayız. Halbuki bu onun doğru isteme şeklini anlatırken zikrettiği bir isteme şekli değildir. Bununla da yetinmeyen hoşafçı kitabının 282. sayfasında diyor ki Salihlerin kabirlerini ziyaret esnasında Salihlerin kabirlerini ziyaret esnasında ey falan beni evlendir, ey falan bana şifa ver gibi sözlerle doğrudan istekte bulunanları görüyoruz ki bu istigasedir. Şüphesiz bu tür nidalar için bir takım tevil yolları varsa da en azından bazı kimseler hakkında bu bir şirk kapısıdır. Demiş. Yani kabirdeki ölüden beni evlendir, bana şifa ver diye direkt isteme şeklinde dua ve istigasede bulunmak bile ona göre şüphesiz tevile, yani yoruma müsait her halükarda şirk olan bir şey değildir. Olsa olsa o o da sadece bu tevil ve yorum yöntemlerini bilmeyen bazı kimseler hakkında şirk değil de onun kapısı yani şirke götürebilecek bir yoldur yani şirk tehlikesine düşürebilir demiş hoşafçı hep beraber hatırlayalım hoşafçı ne demişti önce ölüden bir şey istenmez bu yanlış ve sakıncalıdır hatta insanı şirke düşürebilir onun hatırına Allah'tan istenir dedi Sonra ölüden bize dua etmesini isteyebileceğimizi söyledi. Sonra ölüden medet istemeyi küfür ve şirk olarak görmediğini ifade etti. Şimdi de açık açık ölüden eş ve şifa istemenin bile direk şirk olmayacağını ima ediyor. İlk bakışta tenakuz gibi görünen bu sözler bizce hoşafçının Şirki masum ve hatta madum yokmuş gibi gösterme çabasının tedrici bir altyapısıdır. Geçerliliği konusunda tereddüt bile etmediğini şüphesiz lafzıyla vurguladığı tevil yolu da mecazi akli dediği şeydir. Yani sözün kısası hani son olarak yani e, diyoruz ki hoşafçı önce böyle dedi, sonra şöyle dedi hoşafçı şöyle dedi, sonra böyle dedi son olarak diyorum ki yani yani bu hoşafçı ne demek istiyor? aslında böyle bir soru sormak lazım bu hoşafçı ne demek istiyor? ne anlatmak istiyor? subhanallah subhanallah hani bu deminki o, o sözlerinde samimi değil derken hani genelde eleştiriler de böyle başlar mesela birisi sözüne sizi överek başlamışsa biriniz ki arkasından sizi eleştirecektir. Mesela ya aslında İbrahim Hocam sen iyi anlatıyorsun. Aslında demişse bana ben korkuyorum diyor Bir arkasından bir taş gelecek diyorum yani. Hani bu böyledir. Genelde böyledir yani. Hani buradan aslında şirktir deyip ondan sonra bunu tevil yoluyla biraz daha önünü açmak gibi bir yol izlemek ve az önce söylediğimiz şüphesiz lafıyla vurguladığı tevil yolu da mecazı akli dediği şey mecazı akli de inşallah kaldığımız yer burası olsun İnşallah yine zamanını bilmediğim ama en uygun en yakın zamanda inşallah kaldığımız yerden devam ederiz ben burada dersi noktalıyorum ve hâzihi vallahu a'lem ve sallallahu ala nebine muhammedin ve ala alihi muhammed subhaneke bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent